Müslim'deki rivayet şöyledir. Kendi yakını veya yabancı bir yetimin gözetimini üzerine alan kişiyle ben, cennette şu ikisi gibiyiz. Hadisin ravisi bu esnada işaret ve orta parmaklarıyla işaret etti. Elbezzar şöyle rivayet eder. Akrabasından olan veya başkasından olan bir yetimin bakımını üzerine alan kişiyle ben, cennette şu ikisi gibiyiz.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 Bir yetimin başını okşasa elinin dokunduğu saç sayısınca kendisine iyilik yazılır. Kim yanında bulunan bir yetim çocuğa veya yetim kıza iyilik ederse ben de o cennette tıpkı şu ikisi gibiyiz. Hadis âlimlerinden bir topluluk ve El-Hakim şöyle rivayet eder. allah Allahu Teala Celle Celaluhu Yakup Aleyhisselam'a buyurdu ki